İki cihan güneşi, peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatı. Yararlanılan eser, Salih Suruç'a ait. 16. Bölüm Selamun Aleyküm. Değerli dinleyenlerimiz, Yavaş yavaş Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını nakletmeye, hatırlatmaya çalıştığımız programın sonlarına doğru geliyoruz. Hicretin altıncı yılında kalmıştık. Hicretin altıncı senesinde Hudeybiye Antlaşması, Barış Antlaşması imzalandı. Ebu Basir, Kureyşlilerin ticaret yollarını kesti, cezası verildi. Ve hicretin yedinci senesine geldik. Bu sene oldukça mühim bir sene, çünkü birazdan duyacaksınız, İslam'ın davet metotlarından bir tanesi, tebliğ devam ediyor, hız kesmeden, ve birçok idarecinin, devlet adamının, muhatap tutulduğunu görüyoruz. Bunlar, Heraklius diye bilinen, Necaşi diye bilinen ve kisra diye bilinen zamanının en meşhur devlet adamları. Efendimiz sallallahu Aleyhi ve sellem Hicretin 7 senesinde bir gün asabı kiramı topladı. Allah beni bütün insanlara rahmet olarak gönderdi. İslam'ı yayma hususunda bana yardımcı olun. Havarilerin Meryem oğlu İsa'ya aleyhisselam muhalefetleri gibi siz de bana karşı muhalefette bulunmayın buyurdu. Sahabeler, ya Resulallah, havariler İsa aleyhisselama nasıl muhalefet etmişlerdi deyince, benim sizi davet ettiğim vazifeye o da havarilerini davet etmişti ancak onun yakın yere gönderdiği kimseler isteyerek gidip selametle eriştiler uzak yere göndermek istedikleri kimselerse girmekten kaçındılar İsa aleyhisselam bu durumu Allahu Teala'ya arz etti ve şikayette bulundu Gitmeye üşenenlerin her biri gönderilecekleri milletlerin dillerini konuşur oldukları halde sabahladılar İsa aleyhisselam onlara, bu Allah'ın sizin için kesinleştirdiği ve ehemmiyet verdiği bir iştir. Haydi gidiniz demişti, onlar da gitmişlerdi. Bunun üzerine sahabeler, Ya Resulallah dediler, biz sana bu hususta yardımcı olacağız. Nereye bizi yollamak istiyorsan yolla. Bunun üzerine, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, kendisinin yazdırdığı mektupları yollaması, İslam'a davet etmesi için altı kişi görevlendirdi. Gönderilen elçilerin hepsi de, gönderildikleri memleketlerin dillerini çok iyi konuşuyor ve yazıyorlardı. Mektupların yazılı olduğu emaneti alan, sahabeler, hep beraber, Ayrı ayrı yerlere yollandı. Hicretin yedinci senesi, Muharrem ayı. İlk önce, Amr bin Ümeyye radıyallahu anı, Habeş Necaşisi, Asham'e gönderdi. O mektupta, aynen şunlar yazılıydı. Bismillahirrahmanirrahim. Allah, Resulü Muhammed'den sallallahu aleyhi ve sellem Habeş Meliki Necaşiye Ey Melik! Müslüman olmanı dilerim. Ben senin namına Allahu Teala'ya hamdü sena ederim. Ve şehadet ederim ki Meryem oğlu İsa aleyhisselam Allah'ın kulu ve kelimesidir. Allah o kelimeyi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 Ayrıca şu vazifeleri de yerine getirecekti. Daha evvel oraya hicret etmiş bulunan Müslümanları Medine'ye göndermesini Necaşi'den istemek ve Müslüman muhacirler arasında bulunan dul hanım Hazreti Ümmü Habibe radıyallahu anhanın Efendimiz'e nikahlanmasını Necaşi'den talep etmek. Necaşi, o değerli mektubu Hürmetle elini aldı, gözlerine sürdü, öpüp başına koydu. Ve sonra da adamlarını okutturdu. Mektup okununca hemen tahtından indi, mütevazi bir eda ile yere oturdu. Sonra şehadet getirerek Müslümanlığını açıkladı. Ve eğer yanına kadar gitmeye imkan bulsaydım,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 şu saltanata bedel onun hizmetkarı olsaydım ona hizmetkarlık yapsaydım o her şeyin fevkindedir dedi Necashi Asame daha sonra fil kemiğinden yapılmış bir kutu gönderip efendimizin mektubunu içine koydu Bu mektuplar kendilerinde bulundukça, Habeşlilerde hayır ve bereket eksilmeyecektir dedi. Bu arada Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin, o mektubuna benzeyen mektubun, halen Şam'da bir şahsın elinde olduğundan bahsedilir. Meskur şahıs, bu mektubu bir Habeş pazarından aldığını söylemiş. Alınan bilgilere göre bu mektup, bir deri üzerinde kahverengi mürekkeple yazılmış. Mektubun 17. satırının sonunda yuvarlak bir mühür izi var. Aşağıdan yukarıya doğru Muhammed yazıyor sallallahu aleyhi ve sellem. Yanındaki satır Resul, diğer bir satırda Allah Celle Celaluhu yazmakta. Tekrar yolculuğumuza devam edecek olursak, Kureyş'in siyaset dâhisi Amr bin Az radıyallahu an o sırada Habeşistan'da. Amr bin Ümeyye'nin, Necaşi'nin huzuruna girip çıktığını görüyor. Buna çok kızdığı gibi, fırsatını bulup, Hazreti Amr'ın o zaman vücudunu ortadan kaldırmayı bile düşünüyor. Necaşi'nin huzuruna çıkıyor. Ey hükümdar! ''Senin yanına birinin girip çıktığını görüyorum ki, o bize düşman olan adamın elçisidir. Onu bana teslim et de öldüreyim.'' Bu teklif Necaşi'yi kızdırıyor. Elinin tersiyle Amr'ın burnuna kuvvetlice bir darbe indiriyor. O anda Amr, burnunun kırıldığını zannediyor. Necaşi daha sonra... Sen Musa peygambere gelmiş olan namusu ekberin yani Cebrail aleyhisselamın kendisine vahi getirdiği bir zatın elçisini öldürmek için sana vermemi istiyorsun öyle mi diye hiddetli hiddetli konuşuyor Amr ey hükümdar dedi Gerçekten o bir peygamber midir Necashi dedi ki Yazıklar olsun sana ey Amr sen benim sözüme kulak ver de ona hemen tabi ol. Çünkü yemin ederim ki o hak üzeredir ve kendisine karşı koyanları mağlup edecektir. Musa aleyhisselamın firavuna ve ordusuna üstün geldiği gibi. Artık onun da hidayet erme zamanı gelmişti. Necaşiye sen dedi. Benim ona İslamiyet üzere biatımı alır mısın? Necaşi kabul etti. O da Peygamberimiz namına, Necaşi'ye, İslamiyet üzere biat etti. Fakat o an imanını arkadaşlarından gizli tuttu. Hicretin yedinci senesinde, Habeşistan'da İslamiyetle şereflenen Amr bin Az, radiyallahu an bir sene sonra, hicretin 8. yılında Medine'ye geldi ve orada yaşadı. Müslüman olduğunu çekinmeden açıklayan Habeş Necaşisi Asame, elçi Amr bin Ümeyye'ye bir mektup verdi. Mektupta tüm istekleri yerine getirdiğinden bahsediliyordu. Ayrıca Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme kıymetli hediyeler de gönderdi. Ümmü Habibe radiyallahu anha, Kureyş'in reisi, Ebu Süfyan'ın kızı. Dininin gereklerini serbest yaşayabilmek için, kocasıyla beraber Mekke'den, Habeşistan'a gitmişti. Bir müddet sonra, Ubeydullah yani kocası ölünce dul kaldı. Bu esnada, Ubeydullah'ın kendisine, Ey Ümmül Mü'minin! diye seslendiğini görmüştü. Bunu da, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin, kendisiyle evleneceği şeklinde tevil etmişti. Daha önceki yayınlarımızda da, duyduğunuz üzere, Arap kadınları, dengini bulmadığı sürece, yaşı kaç olursa olsun, evlenmezlerdi. Hazreti Ümmü Habibe de, gurbet diyarında dengini bulup evlenemediğinden, zor durumda kalmıştı. Böyle dini uğrunda, Yaşadığı yerlerden, çok sevdiği vatanından uzak, akrabalıktan, eş dosttan uzak, ayrı olarak kimsesiz kalan şerefli bir kadının taltifi elbette gerekiyordu. Bunun için Efendimiz aleyhisselam sonunda onunla evlenmeye talip olmuştu. Ve o mektupla beraber elçi Necaşi'den annemizi de istemişti. Ve onunla nikah ettirdi. Necaşi bunu kabul etti. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hükümdar asham eden bir arzusu da neydi? Orada bulunan muhacirleri Medine'ye göndermesiydi. Başlarında Hazreti Cafer radiyallahu anh. Olduğu halde tüm muhacirler gemilere bindirildi, kendilerine iyi davranıldı ve Medine'ye yollandı. Birinci mektup gereğini yerine getirmiş bir şekilde kabul etmiş bir şekilde geri döndü. Şimdi sırada aynı ay hicretin 7. senesinin Muharrem ayında Heraklius'a gönderilen davetçi vardı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem asaptan Dıhye bin Halife el-Kelbi'yi radiyallahu an Rum Kayseri Heraklius'a İslam'a davet etmek üzere bir mektup iliştirdi ve yolladı. Mektubu hatıra olsun, zihinlerde diri kalsın diye şimdi sizlerle paylaşalım. Bismillahirrahmanirrahim. Resulullah yoluna tabi olanlara selam olsun. Hidayet yoluna tabi olanlara selam olsun.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 Bizimle sizin aranızda müsavi bir kelimeye gelin. Şöyle ki, Allah'tan başkasına ibadet etmeyin. Ona hiçbir şeyi ortak koşmayalım. Allah'ı bırakıp da birbirimizi Rabler edinmeyelim. Eğer ehli, kitap bu kelimeden yüz çevirirlerse, o halde şöyle deyin, şahit olun. Biz gerçek Müslümanlarız. Mektup okunurken, hükümdarın alnında terler boncuk boncuk oldu. Süleyman peygamberden sonra dedi, ben böyle Bismillahirrahmanirrahim diye başlayan bir mektup görmedim dedi. Mektubu öptü, başına koydu. O anda hiçbir şey demedi, araştırıp,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 Bundan sonrasını Ebu Süfyan anlatıyor. Heraklius'un huzuruna geldik. Bizleri önüne oturttu. Tercüman vasıtasıyla peygamber olduğunu söyleyen o zata en yakın olan nesep açısından hanginiz dedi. Nesep olarak en yakını benim dedim. Beni önüne oturttular. Arkadaşlarımı da arkama yerleştirdiler. Bunlara söyle, ben peygamber olduğunu söyleyen o zat hakkında, bu adamdan bazı şeyler soracağım. Eğer bu bana yalan söylerse, siz de onu tekzip edin. Vallahi, arkadaşlarım tarafından, yalanımın öteye beriye yayılmasından korkmasaydım, peygamber hakkında sallallahu aleyhi ve sellem, o zaman muhakkak yalan uydururdum. Sonra da hükümdarla Ebu Süfyan arasında şu sorulu cevaplı diyalog geçti. Sizin içinizde onun nesebi nasıldır? İçimizde onun nesebi pek büyüktür. Ecdadı içinde bir melik var mıdır? Hayır. Peygamberlikten evvel,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 beğenmeyip dininden dönen var mı? Hayır yok. Kendisinin hiç sözünde durmadığı, verdiği sözü bozduğu oldu mu? Hayır, hiç olmadı. Ancak biz şimdi onunla çarpışmayı bir müddet için bırakarak bir anlaşma yapmış bulunuyoruz. Bu müddet içinde ne yapacağını bilmiyoruz. Ebu Süfyan diyor ki, vallahi verdiğim cevaplara şu anlattığım sözden başka bir şey ilave etmek imkanını bulamadım şöyle devam ediyor onunla hiç harp ettiniz mi evet ettik peki nasıl bitti bu savaşlar bazen o bize galip geldi bazen de biz ona sizden ondan önce peygamberlik iddiasında bulunmuş bir kimse var mı hayır yok Peki, o size ne emrediyor? Yalnız bir Allah'a ibadet etmeyi, ona hiçbir şey ortak koşmamayı emrediyor. Atalarımızın tapmış bulundukları şeylerden de bizi uzak tutuyor. Namaz kılmayı, doğru olmayı, kimsesiz fakirlere sadaka vermeyi, haram olan şeylerden sakınmayı, ahdinde durmayı, emaneti sahibine vermeyi, akrabalarla ilgilenmeyi, ve onları görüp gözetmeyi emrediyor bütün bunlardan sonra Heraklius tercümanı vasıtasıyla Ebu Süfyan'a şöyle dedi nesebini sordum İçinizden yüksek neseb sahibi olduğunu beyan ettin peygamberler de zaten böyle kavimlerinin en soyluları içinden seçilirler ben babaları ve dedeleri içinde bir melik gelip gelmediğini sordum sen hayır dedin eğer babalarından, dedelerinden bir melik olsaydı, bu da babalarının mülkünü geri isteyen bir kimsedir diye hükmederdim. Ona kimlerin tabi olduklarını sordum. Sen, halkın zayıflarıdır dedin. Peygamberlere tabi olanlar da zaten onlardır. Ben daha önce, yani peygamberliğini ilan etmeden önce, Hiçbir yalanını duydunuz mu dedim sen hayır dedin. Ben kat'i olarak bilmekteyim ki insanlara karşı yalan söylemeyi alışkanlık haline getirmemiş bir kimse Allah'a karşı da yalan söylemez. Onunla hiç savaştınız mı diye sordum. Sen savaştığınızı savaş sonunda bazen sizin bazen onun galip geldiğinizi söylediniz. Zaten peygamberler de hep böyledir. Onlar belalara uğratılırlar. Ama sonra da güzel ve makbul akıbet onların olur. Ve yine sordum. Verdiği sözü yerine getirir mi yoksa bozar mı? Sen sözünde durmamazlık etmez dedin. Zaten peygamberlerin hali budur. Hiçbir zaman verdikleri sözde durmamazlık etmezler. Bu karşılıklı konuşmalardan sonra Heraklius açıkça dedi ki, ''Eğer onun yanına varabileceğimi bilebilsem, kendisiyle buluşmak için her türlü zahmete katlanırdım. Yanında olsaydım, hizmet ederek ayaklarını yıkardım. Yemin ederek söylüyorum ki, onun mülkü, iktidarı, şu ayaklarımın altında bulunan yerlere, muhakkak gelip çatacaktır. Bu sözleri işiten Ebu Süfyan, korku ve telaş içinde kaldı. Dışarı fırladı hemen arkadaşlarına, İbni Ebi Kepşen'in işi gerçekten gittikçe büyüyor. Şu muhakkak ki, Beni Asfar hükümdarı bile artık ondan korkuyor dedi. İşte böyle. Rum hükümdarı Heraklius artık beklenen peygamberin Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olduğunu kesin kez anlamıştı. Kavmine geliniz ona tabi olalım dünya ve ahirette selameti erelim dedi. Ancak Heraklius'un bu daveti bir sonuca ulaşmadı. Hatta Rumlar ona karşı sinirlendiler. Bunun üzerine Heraklius iman ettiği halde dünya saltanatı için yönetim için imanını gizli tutmak yolunu tercih etti. Heraklius Efendimizin elçisi Dihye'ye Hristiyan alimlerinin büyüklerinden biri olan Üsküv Dağıtır'a gitmesine tavsiye etti. Ayrıca ona vermek üzere bir de mektup yazdı. Dihye radiyallahu anh ayrıldı. Zaten efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Heraklius'un dediği Dağıtır isimli kişiye mektup yazıp yine Dihya radıyallahu anh'a vermişti. Bu mektubunda şöyle hitap ediyordu efendimiz aleyhisselam. İman edenlere selam olsun. Hiç şüphesiz Meryem oğlu İsa aleyhisselam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 Allah tarafından gönderilmiş hak bir peygamberdir dedi o elçiye. Biz onun vasıflarını biliyoruz. İsmini de kitaplarımızda yazılı olarak okuduk dedi. Sonra iman etti, Müslüman oldu. Ve durumunun Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve sellem aktarılmasını istedi. Üsküf Dağıtır isimli bu zat her pazar günü toplanan Hristiyanlara kıssalar anlatırdı nasihatlerde bulunurdu. Lakin Müslüman olduktan sonra, evine kapandı. Sonraki pazarda, Hristiyanlar toplandı, onun çıkmasını beklediler. Ancak hastalığını bahan ederek, evinden çıkmak istemedi. Hristiyanlar, ya o dışarı çıkar, ya da biz onun yanına gireriz. Şu Arap yanına geleri beri,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 sallallahu aleyhi ve sellem, yüce Allah'a davet ediyor. Ben şehadet ederim ki, Allah'tan başka ilah yoktur. O, sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ın kulu ve Resulüdür. Bu sözleri üzerine, Dağıtır isimli o zat, pervasızca haykırışından birkaç dakika sonra, Öldürücü darbelerle şehit edildi. Medine'ye varan elçi, Efendimiz Aleyhisselam'ın huzuruna çıktı. Olup bitenleri ve yolda başından geçenleri anlattıktan sonra, Heraklius'un mektubunu verdi. resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, elçisini ve davetini güzelce karşılayan, Heraklius, kendisine gelen İslam'a davet mektubunu da atlas bir ipeye sararak, derin saygısının bir göstergesi olarak bir borunun içine koyup sakladı. Rum hükümdarları katında nesilden nesile intikal eden bu mübarek mektup, Alfonso bin Ferdinand'ın üzerine yürüyüp, Endülüs beldelerinden birçok yere eline geçirdiği tarihe kadar onun yanında bulunuyordu. Sonra da bu mektubun kaybolduğu açıklanmış. Ve geçelim Kisra'ya. Yine hicretin 7. yılındayız. Miladi olarak 628. Aylardan Muharrem. Hükümdarlar İslam'a davet edilmeye devam ediyor. Bu sefer İran Kisra'sına elçi olarak... Abdullah bin Huzafe radıyallahu an gidecek. Mektubu alıyor, İran'a varıyor. Saraya kabul edilen Hazreti Abdullah bin Huzafe, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in davet mektubunu bizzat Kisra olan, kral diyelim, o zamanın kralı Perviz'in eline geçiyor. Perviz bin Hürmüz esas adı. Kisra mektubunu katibine okutuyor. Diğer mektupları okuduk, bu mektupta hatıra olsun, zihinlerimizde yer alsın, bereket olsun. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Resulü Muhammed'den sallallahu aleyhi ve sellem. Farsların büyüğü Kisra'ya. Bu hitap Kisra'yı son derece hiddetlendirdi. Daha ilk cümle. Mektubun devamının okunmasına müsaade etmeden ve içeriğinde ne var ne yok bilmeden, öğrenmeden kibirlendi dedi ki, şuna bak, benim kulum kölem olan kişi haşa, sümme haşa, kalkıyor da bana mektup yazıyor öyle mi? Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem, o mübarek mektubunu aldığı, küstahça yırttı. Sonra da, Tüm dedi mülk ve saltanat benim haşa. Benim bu hususta ne bir yenilgiye uğradığım görülmüş, ne de bana ortak çıkmış dedi, kendini firavundan da üstün gördü ve dışarıya çıkarttırdı elçiyi. Elçi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mektubunu Kisra'ya vermekle görevliydi, görevi yerine getirdi. Medine'ye döndü. O sırada Kisra'nın öfkesi biraz dinmiş galiba. Neden? Tekrar o elçiyi getirmelerini emretti. Ancak Hazreti Abdullah radiyallahu çoktan iki günlük mesafeden çıkmış gitmiş. Hazreti Abdullah radiyallahu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna çıktı. Olup bitenleri rapor etti. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Ya Rabbi, ''Nasıl o benim mektubumu parçaladı, sen de onu ve onun mülkünü parçala.'' diye beddua etti. Buraya dikkat. Bu bedduanın tesiriyle Kisra, Perviz'in oğlu, o zamanki mektubu parçalayan kişinin oğlu olan Şirevey isimli bir adam, hançerle onu parçaladı. İran saltanatını paramparça etti İslam. Kim eliyle Saad bin Ebi Vakkas Saad İbn Ebi Vakkas radıyallahu an Sasaniye devletinin hiçbir yerde bir unsuru kalmamış oldu işte böyle parçalamanın nihayetini de gördü. Allah'ın Resulü Muhammed'den sallallahu aleyhi ve sellem Farsların büyük israrı. Doğru yola gidenlere Allah'a ve peygamberine iman edenlere, bir Allah'tan başka ilah olmadığına, O'nun hiçbir ortağda bulunmadığına ve Muhammed'in aleyhisselam, O'nun kulu ve Resulü olduğuna şehadet edenlere selam olsun. Ben seni Allah'ın dinine, İslam'a davet ediyorum. Çünkü ben bütün insanlara, hayatı olan kişilere gelecek tehlikeleri haber vermek, ''Ve kafirlere o söz hak olmak için, yani azap sözü gerçekleşmesi için peygamber olarak gönderildim. Müslüman ol ki selameti eresin. Eğer davetimden yüz çevirirsen, mecusi kalminin günahı senin boynuna olsun.'' Evet, Kisra ne yaptı? Bu mübarek mektubu yırttı ama bununla da kalmadı o kadar hırslandı Yemen valisi Bazan'a dedi ki duyduğuma göre Kureyş'ten biri ortaya çıkmış sen güçlü kuvvetli adamlarından ikisini gönder onu bağlasınlar benim yanıma göndersinler dedi Bazan emri yerine getirmede gecikmedi Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve sellem iki kişi gönderdi ellerinde de efendim ee, Kisra'nın o aptalca mektubu var. Mektupta ne yazıyor? ''Mutlaka yanıma geleceksin, seni yargılayacağım.'' şeklinde, haşa. Bu iki adam Medine'ye geldi, huzuruna çıktılar Efendimizin. Kisra, valiye yazı yazmış. Seni kendisine getirmek üzere adam göndermesini emretmiş. O da, ''Bizi sana gönderdi. Eğer bizimle gelirsen Yemen valisi Kisra'ya senin lehinde bir mektup yazar.'' ''Seni bağışlatır ama bizimle gelmezsen seni ve kavmini yok eder, memleketini de yıkar.'' dedi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu kişinin anlattıklarını ve mektubun içeriğini öğrendikten sonra tebessüm buyurdu. Sonra da onları İslamiyet'e davet etti. Elçiler Efendimizin huzurunda, Manevi heybetten dolayı Tır tır titremeye başladılar Lakin bunu hissettirmemek için Cesaretli konuşmaya çalışıyorlardı Sadece şöyle buyurdu Efendimiz Ne yapmak istediğimi Yarın size haber vereyim Ertesi gün oldu Ertesi gün vahiy ile gelen Şu haberi onları iletti Yüce Allah Celle Celaluhu Kisra'ya Oğlu Şireveyhi musallat kıldı Şirevey onu filan ayda, filan gecede ve gecenin de şu şu şu saatinde öldürdü. Bu haber karşısında elçiler donup kaldılar. Ayrıca buyurdu ki Efendimiz Aleyhisselatu vesselam, Bazana deyin ki, benim dinim ve hakimiyetim, Kisra'nın mülk ve saltanatının ulaştığı yerlere kadar ulaşacaktır. Yine ona deyiniz ki, eğer sen Müslüman olursan, şu anda idare etmekte olduğun yerleri sana vereceğim. Seni, Güney Arabistan'da yerleşen İranlıların olduğu, ebnalarda meydana gelen kavme, hükümdar yapacağım buyurdu. Elçiler, yani bazanın adamları Yemen'e döndüler. Her şeyi anlattılar. Vali, vallahi dedi, bu hükümdar sözü değil. Öyle sanıyorum ki bu zat, dediği gibi bir peygamber. Sonra da gönderdiği adamlarına, ''Onu dedi nasıl buldunuz anlatın.'' Dediler ki biz ondan daha heybetli, hiçbir şeyden korkmayan, etrafında muhafazası herhangi bir askeri olmayan bir hükümdar olarak gördük. Çok mütevaziydi, halk arasında yürüyordu. Kisra hakkında söylemiş oldukları acaba nasıl, doğru mudur? Eğer dedikleri doğruysa o gerçekten bir peygamberdir. Aradan birkaç gün geçti, haber bekliyorlar. Gerçekten o anlatılanlar doğru muydu? Kisra'nın oğlu Şireveyh'den bazana bir mektup geldi. Evet dedi ben Kisra'yı öldürdüm. Bu mektubum sana gelince benim namıma halkının biatını al. Kisra'nın sana yazı yazmış olduğu zat hakkında da yeni bir emrim gelinceye kadar bekle ve ona bir şey yapma dedi. Şimdi hesap etti. Bazan. Gördüler ki Perviz'in öldürülmesi gerçekten de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin haber verdiği aynı gün, aynı gece ve saati de birebir. Bazanın gönül alemi bu apaçık mucize karşısında birden aydınlandı. O gerçekten dedi, gerçekten bir peygamber. Müslüman oldu. Yemen'de oturan Ebnialarında Müslüman olması takip etti. Bazen daha sonra Müslüman olduklarını haber verdi Efendimiz Aleyhisselam. Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem onu San'a valisi tayin etti. Bu Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in tayin ettiği ilk vali oldu ve İran valilerinden imana gelen ilk zat oldu. Tebliğler devam etti ve Mukav Kısa geçelim. Yine Muharrem ayındayız. Hatırlayalım. Hicretin 7. senesi miladi olarak 628. Mukav Kısa bir idareci, bir yönetici. Mısır'da bulunuyor. Gece gündüz yoluna devam etti elçi. O sırada İskenderiye'de bulunan Mukav Kısa Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek mektubunu sundu. İsmini analım. Ashab'tan Hatıb bin Ebi Belta radıyallahu anh. Mektubu dinleyen Mukavkız hayırlı olsun dedi ve elçiye izzet-i ikramda bulundu. Sonra da Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellemin mektubunu çok değerli bir kutu varmış, o kutunun içine koymuş ve mühürlemiş. Bir gece vakti Mukavkız hatıp bin Ebi Belta'yı Huzuruna çağırttı. Yanlarında sadece bir tercubam var. Hiçbir başka askeri veya vezir yok. Uzun uzun görüştü. Mukavkız sonunda Müslüman olmadığı halde, Efendimizin Risaletini ikrar edip şöyle konuştu. Ben bir peygamberin daha geleceğini biliyordum. Lakin Şam'dan çıkacağını tahmin ediyordum. Çünkü daha evvelki peygamberlerin çoğu oradan çıktı. Gerçi son peygamberin Arabistan'da sertlik, darlık, yoksulluk ülkesinde çıkacağını da kitaplarda okumuştum. Allah'ın kitabında sıfatlarını yazılı bulduğumuz peygamberin ortaya çıkma zamanı gerçekten tam da bu zaman. Fakat ona uyma kususunda Kıptiler beni dinlemez biliyorum. Ben saltanatımdan ayrılmaya da kıyamayacağım. O peygamber memleketlere hakim olacak. Kendisinden sonra da sahabelere bu meydanlarımıza kadar gelip yerleşecekler. Sonunda şuradakilere galip gelecekler. Bu konuşmasıyla Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in risaletini ikrar eden, kabul eden Muvaffakız ne yazık ki saltanatım elinden gider endişesiyle ne halkana olup bitenlerden bahsetti ve ne de Müslüman oldu. Saltanat, hükümdarlık sevgisi onu iman saadetinden mahrum bıraktı. Birçok hediyeler verdi ve gönderdi. Mukavkıs'ın Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme gönderdiği iki cariye vardı. Mâriye ile kız kardeşi Sirin. Hatıp bin Ebi Belta Hazretleri onlara yolda İslamiyet'i anlattı ve Müslüman olmalarını teklif edince onlar da Müslüman oldular. Daha sonra Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Mariye'yi kendisine nikahlayıp zevciliye aldı. Sirini ise şairi Hassan bin Sabit'e radıyallahu an verdi. Mukafkıs kabul etmişti ama iman etmedi. Hatip bin Ebi Belta Medine'ye gelip Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna çıkarak tüm olup bitenleri anlattığı mukafkız şöyle diyordu. Selam olsun sana. Mektubunu aldım, okudum. Mektubunda zikrettiğin ve beni davet ettiğin şeyleri anladım. Gelecek bir peygamber daha kaldığını biliyordum. Ancak onun Şam'dan zuhur edeceğini tahmin ediyordum. Elçini ağırladım. Sana kıbdilerin yanında mevkileri yüksek iki cariye ile elbiseler gönderdim. Binmen için de sana bir katır hediye ettim. Selam olsun sana. Mektup okundu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bedbaht adam saltanatına kıyamadı. Fakat üzerinde titrediği saltanatı kendisinde kalmayacaktır buyurdu. Ve Haris bin Ebi Şimir kim? Gassan'ın en bilinen hükümdarı. Mektubu götüren kim? Şuca bin Vehb radiyallahu anh. Mektubu alır almaz süratle yola çıktı. Şam'a vardı. Fakat hükümdar Haris'i sarayında bulunamadı. Günlerce sarayın kapısında bekledi. Bu arada... Hükümdarın kapıcısı ne için geldiğini sorunca, Efendimizin Haris'e gönderilmiş elçisi olduğunu söyledi. Daha sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sıfatlarını ona anlattı. Haris'in kapıcısı olan Mira, gözyaşlarını tutamadı ve Müslüman oldu. Lakin Haris'in kendisini öldürmesinden korktuğu için bu imanını gizli tuttu. Neyse sonra Haris geldi... Tahtına oturdu. Elçiyi kabul etti. Mektubu okudu. Biz okuyalım. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın Resulü Muhammed'den sallallahu aleyhi ve sellem Haris bin Ebi Şimre Doğru yola gidenlere Allah'a iman ve peygamberini tasdik edenlere selam olsun. Ben seni Eşi ortağı olmayan bir Allah'a imana davet ediyorum. Davetimi kabul edersen hükümdar olarak yine mülkünde kalacaksın. Paris'in tavrı değişti. Sinirlendi, mektubu yere attı. Saltanatımı benden kim alacakmış görelim. O Yemen dedi olsa. Kendisine tabi olanlarla üzerime gelmeden ben onun üzerine gideceğim dedi. Sonra da atlarının nallanmasını adamlarına emretti. Git dedi. Sahibine bu olanları haber ver. Hükümdar Haris Medine üzerine yürümeye kararlıydı. Bunu o sırada Kudüs'te bulunan Kayseri yazdığı mektupta da açık açık belirtiyordu. Ancak Kayser'den gelen cevap bu kararın tam tersindeydi. Kayser sakın dedi, sakın onun üzerine yürüme. Kayser'in mektubunu aldıktan sonra Haris biraz aklını başına toplamış olacak ki elçiyi tekrar çağırdı. Ne zaman gideceğini sorduktan sonra da adamlarına kendisine yüz miskal altın vermesini emretti. Saraydan ayrıldı, Medine'ye gitmeye hazırlandı. Yanına kapıcı Mira geldi. Onun için hazırladığı yol azığıyla elbiseyi verdikten sonra ne olur dedi. Allah Resulüne benden selam söyle. Müslüman olduğumu ona ne olur haber ver dedi. Helalleştiler, elçi gitti. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna geldi. Tüm olanı biteni tek tek anlattı. Haris'in elçisine ve mektubuna karşı takındığı menfi muameleyi öğrenen Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Saltanatı yok olsun diye ona da beddua etti. Çok bir zaman geçmedi bir yıl içinde. Haris dünyadan kafir olarak göçüp gitti. Hiç kimseye kalmayan dünya malı ondan da geçti ona da kalmadı. Gassani saltanatı Cebele bin Eyhem'e geçti. O da zaten son hükümdar oldu. Ve Yemame emirinin davetine geçiyoruz. Salih bin Amr radıyallahu anh vazifelendirildi. Mektubu alan elçi nihayet Yemame emirine yani Hevze bin Ali'nin yanına gitti. Mektubu aldı okudu. Allah'ın Resulü Muhammed'den sallallahu aleyhi ve sellem Hevze bin Ali'ye doğru yolda gidenlere selam olsun. Şunu iyi bilmelisin ki. Benim dinim yakında dünyanın en uzak ufuklarına kadar parlayacaktır. Bina analey. Ey hevze, sen de Müslüman ol ki selamette eresin. Ben de hükmün altındaki memleketin idaresini sana bırakayım. Hevze, bu daveti kabul edemeyeceğini nazik bir üslupla ifade etti. Ancak Salih radıyallahu an bu hareketinin yanlış olduğunu söyleyerek onu davete icabete çağırdı fakat Hevze çok uzaktı Bu tür şeylerden Ben dedi kalbimin hükümdarıyım Ona tabi olaydım O takdirde zaten hükümdarlık Yapmazdım dedi Bir mektup gönderdi Birkaç hediye hazırladı Onlar Medine'ye Doğru gitti Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mektubu okudu Mektupta davet ettiğin çok güzel Çok iyi bir şey ama ben kavmimin hatibi ve şairiyim. Araplar da benim kavmimden korkarlar. Bana işinden bazı salahiyetler ver de dedi, sana tabi olayım. Kendisine özel bir takım şeyler bekledi. Bu yersiz teklif için Efendimiz Aleyhisselam yerdeki bir hurma korunu bile seseler ona vermem dedi ve kendisine tabi onca insanın hidayetine de mani olduğundan dolayı Hevze'ye elindeki her şey yok olsun diye bir dua etti. Yine bir sene geçmeden zaten öldü. Hiçbir şeyde kalmadı. Böylece Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendi zamanında yaşayan tüm idarecilere elçiler ve davet mektuplarını gönderdi. O zamanın reislerine bildirdi, devlet reislerine. İslam'ın sesini artık neredeyse duymayan kalmamıştı. Bu davete o zamanın iki büyük devleti olan Habeşistan ve Bizans hükümdarları güzel cevap verdi. Hatta Necaşi İslam'la şereflendi. Heraklius efendim, hak peygamber olduğunu Efendimiz Aleyhisselam'ın bildiği halde efendim, dünya saltanatı için İman etmekten çekindi. Aynı şekilde Mısır hükümdarı Mukafkıs da gayet iyi karşıladı elçiyi güzel cevaplar verdi. Bu davete muhatap olan Yemame hükümdarı Hevze bin Ali, iyi muamelede bulundu, daveti nazik bir üslupla kabul etmediğini belirtti. Ve geride kalan iki kişi ise davete menhi, menfi cevapta bulundu. Kimdi onlar? İran Kisra'sı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin efendim mektubunu küstah yırtmıştı, değil mi? Diğerde Gassan hükümdarı Haris bin Ebi Şimr o da haddini açtı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek mektubunu yerlere fırlattı. İşte dünyanın bir ucuna bile İslam gönderildi. İslam daveti yapıldı. O yıl Yedinci yılı bitirmeden bir nakil daha bizi bekliyor. Hayber çok önemli bir yer. Hayber kayalıklarla dolu, volkanik bir arazi üzerine kurulmuş, çok sağlam kaleleri olan bir şehir. Yedi tane kalesi varmış Hayber'in. Şam'a giderken yolda bulunan bir şehir. Medine'nin biraz daha kuzeyinde bulunuyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem aynı yıl o Davetlerin elçilere mektupların gönderildiği ay Muharrem ayında son günlerinde anlaşmalarını bozmaları sebebiyle Medine'den sürgün edilen Yahudilerin çoğunu buraya yerleşmiş buldu. Burası adeta Yahudiliğin bir merkezi haline geldi Hayber. Daha evvel de sizlerle paylaştık. Mekke müşriklerini ayaklandırıyorlardı. Bazı kabileleri topluyorlar. Medine üzerine yürütüp Hendek Harbi'ni patlatmışlardı. Kimler buna sebebiyet verdi? Oradaki Yahudiler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hayber gazasına çıkmaya karar verdi. Hazırlanın buyurdu. Bu arada korkularından dolayı Hudeybiye seferine katılmaktan çekinmiş bulunan birçok insan Hicaz'ın bu en bereketli ve verimli şehri olan Hayber'de elde edilecek ganimetin düşünerek, ona tamah ederek orduya iştirak etmek istedikleri görülüyordu. Biz de gidelim dediler, biz de sizinle gidelim. Bunun üzerine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Allah yolunda, ilahi kelimetullah uğrunda, bir hakkın cihat edecek olanlar hazırlansın. Bunların dışında hiç kimse bizimle birlikte gidemeyecektir. Onlara ganimetten de bir şey verilmeyecektir buyurdu. Böylece cihadın sırf Allah rızası için yapılması gerektiği dersi verildi. Yani para için oradaki ganimet için gelenler gelemeyecek. Bunun üzerine sayıları 200'ü atlı olmak üzere 1600 sahabe toplandı. Bunlar sadece o anda Medine'den hareket edecek olanlar. Sonra Hayber'de olduğu zaman Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem içlerinde meşhur Ebu Hureyre radıyallahu anında da bulunduğu Devs kabilesinden 400 Müslüman daha gelecekti. Onlar da bu sayıyı 2000'e tamamlayacaklardı. Efendimiz aleyhissalatu vesselam Medine'de yerine gıfarlı Siba bin Urftufa'yı radıyallahu an vekil bıraktı. Ve Hayber yönüne geçti. Mücahitler şevkli, coşkulu dualarla devam ediyorlar yollarına. Bu arada şair Amir bin Ekva radıyallahu an o andaki heyecan ve sadakatini, Allah'ım sen hidayet etmeseydin, biz doğru yolu bulamazdık, zekat veremezdik, namaz kılamazdık. Üzerimize yürüyen bir kavim olunca, Bizi dinimizden döndürmek için fitne çıkarmaya çalışınca sen kalplerimize sekinetindir. Çarpıştığımızda da ayaklarımıza sebat ver. Türkçesi böyle olan güzel bir şiir dile getirdi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şiiri okuyanın kim olduğunu sordu. Amir bin Ekva radıyallahu an olduğunu öğrenince Allah ona rahmet etsin buyurdu mücahitler bir an durakladılar. Zira bu bir dua aynı zamanda o amirin radıyallahu an şehadet mertebesine erişeceğinin işaretiydi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ordusuyla Reci denilen yere vardı ve orada konakladı. Burası Hayber'e yakın bir yer. Hayber'le Gata fanlıların yurdu arasında buraya gelip konmalarının bir sebebi var. Hayber Yahudileri Gatafanlardan yardım istemişler. Onlar da bunu kabul edip gerektiği zaman gelip kalelerinde İslam ordusuna karşı beraber savaşabileceklerini söylemişlerdi. Bu durum haber alındı. Bu yardıma mani olmak için Gatafanlılara eğer Yahudilere yardım etmezseniz fethedilecek Hayber'in ''Bir yıllık hurma mahsulü sizin olacak.'' dendi. Bunu kabul etmediler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, işte ordusuyla buraya gelmesindeki maksat, Gatafanlardan Yahudilere gelebilecek herhangi bir yardımın önünü kesmekti.'' Nitekim Gatafanlılar, Hayber Yahudilerine hiçbir yardımda bulunamayıp, yurtlarında oturmak zorunda kaldılar. Sonra Riciden Hayber'e doğru ilerlediler. Bir gece vaktiydi. Hayber önlerindeler. Gece baskında bulunmak adeti olmadığından sabahı beklediler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hayber önlerine varınca Ey göklerin ve gölgelediklerinin Rabbi olan Allah Celle Celaluhu ''Ey yerlerin ve üstündekilerin Rabbi olan Allah! Ey şeytanların ve saptırdıklarının Rabbi olan Allah Celle Celaluhu! Sana sığınırız, her şeyin şerrinden!'' diye dua etti. Sabah olunca Hayberliler, ellerinde ziraat aletleriyle, tarlalarına gitmek üzere kalelerden çıkınca, Karşılarında İslam ordusunu buldular. Şaşırdılar, koşuştular, bağrıştılar, telaş içinde. Kalelerine sığındılar, dev kapılarını kapadılar. Hiç beklemedikleri bir durumla karşı karşıya kalmışlardı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ta Medine'den kalkıp kendileriyle harbe tutuşacağına birçoğu ihtimal vermiyordu. Çünkü kaleleri o kadar çok kuvvetliydi ki Adamları da çoktu. Harp aletleri de oldukça iyiydi. Nasıl bunu göz alıp geliyorlardı? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onların kaçıştığını gördükten sonra bu durumu hayra yordu. Allahu ekber. Allahu ekber. Hayber harab oldu. Biz düşman bir kavmin yurduna baskın yapıp girdik mi? Korkutulmuş olan o kavmin hali ne kötü olur bu yurdu. Bunu üç kez tekrarladı. Bu sefer kalenin içinde neler oluyor? Hayber Yahudileri aralarında görüştüler. Ne yapacağız? Yüzlerinde korku var. Biz en iyisi kalemizde kalalım. Dışarıya çıkmayalım dediler. Savaşacak olan Yahudilerin hepsi Natat kalesinde toplandı. Eşyaları, çoluğu, çocuğu başka kaleye yollandı. Nihayet çarpışma başladı. İslam ordusu o kalenin Önünde karargahını kurmuş. İlk gün böyle geçti. Atılan oklarla elli kadar mücahit yaralandı. Sonra İslam ordusu karargahını Rici denilen mevkiye nakletti. Böylece yakınlarındaki evlerden gelebilecek tehlikelerden mücahitler korunacaktı. Ve konmuş oldukları ilk yerdeki bataklıktan uzak kalıyorlardı. Mücahitler her sabah silahlanarak Natat Kalesi'nin üst taraflarına geliyor, akşama kadar Yahudilerle çarpışıyor, akşamleyin ise tekrar Ricie'ye dönüyorlardı. Amir bin Ekva ile Hayberlilerin meşhur kahramanlarından olan Merhab, karşı karşıya geldi. Birbirlerine kılıç sallamaya başladılar. Amir, Merhab'ın bacağına şiddetli bir darbe indirdiği zaman, kılıcının ağzı kendisine yönelip, Bacağının orta damarını kesti. Yaralı halde İslam ordusuna getirildi. Orada o yaranın tesiriyle şehit oldu vefat etti. Zaten daha henüz yoldayken şehit olacağı haberi verilmişti. Bu arada Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çok şiddetli bir baş ağrısına yakalandı. İki gün boyunca mücahitlerin yanına çıkamadı. Şiddetli çarpışmalar olmasına rağmen, Fetih gerçekleşmedi. Nihayet, Muhasara devam etti. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Bir gün, Yarın sancağı, Öyle birisine vereceğim ki, Allah ve Resulü onu sever. O da onları sever. Allah, Celle Celaluhu, Onun eliyle fethi gerçekleştirecek buyurdu. Acaba, bu kimdi? Her mücahit aynı heyecanı taşıyor, bekliyorlar. İlginç ki o sırada Hazreti Ali radıyallahu an gözlerinden rahatsız. Lakin Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem cevap buyurdu. Ali nerede? Artık o Fatih belli. Dediler ki efendim onun gözleri ağrıyor biraz hasta. Olsun çağırın gelsin buyurdu. Hazreti Ali radıyallahu an derhal geldi. Ağrıyan gözleri Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in duasıyla Allahu Teala'nın izniyle şifa oldu. Şifa buldu. Ayrıca dua buyurdular: "Allah'ım, sıcağın, soğuğun sıkıntısını bundan gider." Hazreti Ali Efendimiz diyor ki: "O günden sonra gerçekten ne sıcaktan ne de soğuktan asla rahatsız olmadı." Siyer eserlerinin hepsinde görünüyor ki Hazreti Ali radiyallahu anh, yazın en sıcak günlerinde kalın giyinirmiş. Bundan rahatsızlık duymazmış. Kışınsa incecik bir elbise giyer ve üşümezmiş. Devam edelim. Efendim yerimize artık sancak beyaz sancak Hazreti Ali'nin radiyallahu anh elinde. Efendim zırhlı bir gömlek giydirildi. Meşhur kılıcı Zülfikar beline bağlandı, dualar edindi. Hazreti Ali radıyallahu an efendimizin o beyaz ile mücahitlerin önünde ilerledi, Natat Kalesi'nin dibine kadar geldi. Birçok çarpışma oldu, yiğitler, mücahitler tarafından yere serildi. Bu arada Hayber Yahudilerinin en soru kabul edilen Merhab kardeşinin de öldürülenler arasında olduğunu duyunca Askerleriyle birlikte kaleden çıktı. Üzerinde iki kat zırh gömlek vardı. İki kılıç kuşanmış, başına da iki sarık sarmıştı. Ben kükreyip geldikleri zaman çoğu kere arslanları bile kılıçla, mızrakla yere seren adamım diye kibirlendi. Aldırış etmiyordu Hazreti Ali. Ben de annemin bana aslan adını taktığı adamım. Cesarette ormanlardaki en heybetli aslanlar gibiyimdir. Sizi yaşatmayacak Allah'ın izniyle yere sereceğim dedi. Tek tek vuruşmada kafası zülfikarla ikiye bölünerek yere düştü. Bundan sonra mücahitler cesaretle daha bir cesaretle düşmanın üzerine yürüdüler. Sadece Hazreti Ali radıyallahu an o gün sekiz kişi öldürdü. Ardından fetih gerçekleşiyor hissiyatı oldu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hayber kalelerinden birkaçını muhasara altına almıştı. Bu sırada önüne davarlarını katmış birinin İslam ordusuna doğru geldiği görüldü. Bu adam Hayber Yahudilerinden amirin Yesar adını taşıyan Habeşli bir kölesiydi. Davarlarını güder dururdu. Hayber kalelerinin kuşatıldığını görünce, siz burada ne yapmak istiyorsunuz dedi. Yahudiler, şu kendini Resul diye ilan eden adamı öldürmek istiyoruz deyince, Resul kelimesini duyan o Habeşli Yesar donakaldı. Sadece Yahudilerin beyanlarıyla iktifa etmek istemiyor, meseleyi kaynağından öğrenmek istiyordu. Bunun için, Davarlarını önüne kattı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna çıktı. İslam'ı anlattı peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Sonra dedi ki o adam, Ya Resulallah, ben Habeşi yani siyah tenli, çirkin yüzlü ve fakir bir adamım, bir köleyim. Ben Müslüman oldum. Peki bu halimle Yahudilerle çarpışır ve ölürsem... O senin anlattığın gibi cennete gider miyim? Evet cennete gidersin deyince şu davarlar bana emanettir dedi o çoban. Bu emaneti ne yapmam lazım ben ölürsem? Onları karargahtan çıkar. Onlara doğru ufak taşlar at ve bağır. Onlar sahiplerinin yanına gider dedi. Yesar kalktı yerden bir avuç kum aldı davarlara doğru savurdu. Haydi dedi artık sahibinize dönün. Ve İslamiyette şereflenen o kişi artık o andan itibaren Allah yolunda çarpışan bir mücahit oldu. Ve kısa bir süre sonra şehit oldu. On günü buldu bu muhasara. Yahudiler çaresiz kaldılar. Baktılar ki artık kalelerine giren çıkanın hesabı yok. Sonra madde madde barış anlaşması yapıldı. Kalede çarpışmaya katılmış bulunan Yahudilerin kanları dökülmeyecek, Hayber'den çocuklarıyla birlikte gitmelerine izin verilecek, lakin beraberlerinde bir hayvan yükünden başka bir şey götürmeyecekler ve herhangi bir şey ne surette olursa olsun ondan gizlenmeyecek, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bu maddeleri imzaladılar, kabul ettiler. Harp sonunda 1600 kişilik İslam ordusunun 20'nin üzerinde şehidi vardı. Buna karşılık müdafada bulunan ve harbi kendi kalelerinde kabul etmek gibi avantaja sahip olan 20.000 kişilik Yahudi ordusunda ölü sayısı 93'tü. Parlak bir zafer alındı. Bununla iktifa edelim. Bir bölüm sonra Hayber'den sonra bazı yasaklananlar olacaktı maddeler. Vadil Kur'a anlayacaktı. Hz. Bilal'in radiyallahu an Safiye validemizi getirmesi meselesi vardı. Ve mücahitlerin sabah namazını kaçırdığı bir an yaşanacak. Sonra kaza umresi yapılacak yine hicretin 7. yılında. İnşallah bunları da bir sonraki bölümde sizlerle paylaşacağız. Hepiniz en emine emanetsiniz. Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in hayatı. Yararlanılan eser Salih Soruç'a ait. 16. bölümü dinlediniz.